Merhaba arkadaşlar. Kamu yönetimi bir bilim dalı olarak diğer sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında oldukça genç sayılabilecek bir disiplindir. Bunun temel nedeni kamu yönetiminin uzun yıllar siyaset bilimi ile idare hukuku içinde ele alınmasıdır. Bağımsız bir bilim dalı olarak kamu yönetimi son birkaç yüzyılda yaşanan modernleşme süreci ile ortaya çıkmıştır. Bu bölümde Kamu Yönetimi Bilimi'nin gelişimini dönemler halinde açıklamaya çalışacağız. Kamu Yönetimi'nin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde 1850'lerden sonra modern anlamda kamu yönetimi örgütlenmesi birçok resmi düzenleme ile şekillenmeye başlamıştır. Avrupa'da Kamu Yönetimi üzerine ilk incelemelerin Fransa'da Charles Jean Bonin tarafından 1812'de yayınlanan Kamu Yönetimi İlkeleri kitabı ile başladığı söylenebilir. Diğer yandan Almanya'da Kamu Yönetimi biliminin siyaset bilimi, sosyoloji, idare hukuku ve kamu maliyesi gibi disiplinlere dayanan yeni bir disiplin alanı olması gerektiğine öne süren Alman düşünür, Lorenz von Stein'in kamu yönetiminin ortaya çıkmasına katkı yapan bir diğer öncüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Woodrow Wilson 1887 yılında yayınladığı Yönetimin İncelenmesi adlı makaleyle kamu yönetiminin kurucusu olarak kabul edilir. Wilson, yönetim ve siyaset arasındaki ayrımın önemli olduğunu, kamu ve özel kuruluşların karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerektiğini ve kamu hizmetlerinin etkililiğinin yönetim tekniklerini geliştirerek çalışanları eğiterek ve yarar esaslı değerlendirme yaparak geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Wilson bu görüşleriyle kamu yönetiminin oluşmasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Frank Goodnow da kamu yönetimi disiplininin oluşumunda katkısı olan bir diğer Amerikan siyaset bilimcidir. Goodenough, 1900 yılında yayınladığı Siyaset ve Yönetim adlı eserinde siyaset ve yönetimin yani yasama ve yürütmenin ayrı alanlar olduğunu kabul ederek incelenmesi gerektiğini iler sürmüştür. Kutnov'a göre siyaset karar verir ve yönetim teknik bir hizmet aracı olarak siyasetin kararlarını uygular. Kutnov'un başlattığı bu tartışma günümüze kadar devam eden bir konu olup güncelliğini halen korumaktadır. Klasik dönemde sanayi kuruluşlarının ve kamu kurumlarının örgütsel yapıları ve işleyişi hakkında önemli çalışmalar yapılmıştır. Frederick Winslow Taylor'ın 1911 yılında yayınladığı Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Henry Fayol'un 1916 yılında yayınladığı Genel ve Sanayi Yönetimi, Luther Gulick ve Lyndall Urwick'in 1937 yılında derledikleri Yönetim Bilimi Üzerine Makaleler adlı kitaplar kamu yönetimi disiplininin gelişmesinde çok önemli rol oynayan çalışmalar arasında sayılabilir. Frederick Taylor, bilimsel yönetim anlayışının temel özelliklerini şöyle açıklamıştır. Geleneksel iş yönetimi teknikleri yerine bilimsel yönetim teknikleri kullanılmalıdır. Çalışanların yönetilmesi ve performanslarının ölçülmesinde bilimsel ölçütler geliştirilerek verimlilik sağlanmalıdır. En verimli kişileri işe almak için eleman seçiminde bilimsel yöntemler ve ölçütler kullanılmalıdır. Bilimsel ilkelerin uygulanmasında çalışanların işbirliğini kazanmak gerekir. Yönetim işleriyle çalışanların işleri arasında rol ve sorumlulukların belirlendiği rasyonel bir iş bölmemenin yapılması gerekir. Taylor'ın bu düşünceleri ve bizzat uygulamaları yönetim alanını bir devrim olarak kabul edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönemde hem kamu kuruluşları hem de özel sektör üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Avrupa'da da aynı dönemde kamu yönetimi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Fransız olan Fayol, yöneticilik deneyimlerine dayanan görüşlerini Genel ve Sanayi Yönetimi adlı kitapta 1916 yılında Fransa'da yayınlamıştır. Fayol'a göre yönetim her yerde uygulanabilecek ilkelere sahiptir. 14 başlık altında topladığı bu ilkeler şunlardır. İş bölümü, otorite, disiplin, komuta birliği, yönetim birliği, genel çıkarların özel çıkarlardan üstünlüğü, merkeziyetçilik, otorite zinciri, iş ödüllendirmesi, hakkaniyet, personelin memuriyetinde istikrar, inisiyatif ve birlik ruhu. Fayol'a göre yönetimin 5 unsuru vardır. Bunlar planlama, planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetimdir. Henry Fayol, yönetimle ilgili öne sürdüğü düşüncelerinin özel veya kamu sektörü için fark etmeyeceğini ve yönetim faaliyetlerinin evrensel olduğunu kabul etmiştir. Henry Fayol'un yönetim teorisi ya da yönetimin fonksiyonları daha sonra Amerikalı Gulick ve Erwick tarafından geliştirilmiştir. Gulick ve Erwick, 1937 yılında yayınlanan editörlüğünü yaptıkları Yönetim Bilimi Üzerine Makaleler adlı derleme kitapta vurguladıkları en önemli nokta Peyol'ün dediği gibi yönetim faaliyetinin kamu yönetiminde veya özel sektörde çok farklılık göstermeyeceği ve yönetim ilkelerinin genel olduğu düşüncesidir. Luther Gullick, bu kitaptaki Örgüt Teorisi Üzerine Notlar adlı bölümünde örgütü açıklarken bu noktaya değinmiş ve özel veya kamu örgütler ayrımı yapmadan yönetimin evrensel ilkelerinden söz etmiştir. Gulick Feola ait 5 yönetim fonksiyonunu 7'ye çıkarmış ve bu ilkelerin evrensel olduğunu ileri sürmüştür. Luther Gullik, yönetim fonksiyonlarını planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşküdüm, rapor verme ve bütçeleme olarak sıralamış ve bunu İngilizce karşılıklarının baş harflerini birleştirerek "postkor" olarak isimlendirmiştir. Yine klasik dönemde Alman düşünür Max Weber'in bürokrasi kuramı kamu yönetimi biliminin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bürokrasi konusunu bir sonraki bölümde daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağız. Yine bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1912 yılında William W. Willoughby kamu yönetiminin önemli alanlarından biri olarak kamu bütçesi oluşturmanın çağrısını yapan Taft Komisyonu'nda üye olarak yer almış ve 1921 yılında Bütçe ve Muhasebe Kanununun çıkmasında önemli rol oynamıştır. Willoughby 1918 yılında yayınladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Bütçe Reformu Hareketi kitabı ile kamu bütçesi oluşturmanın ana unsurlarını ortaya koymuştur. Diğer yandan 1926 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Leonardo White ilk kamu yönetimi ders kitabı Kamu Yönetimi incelemesine girişi yayınlamıştır. Kamu yönetimi alanının ayrı bir disiplin olmasında önemli rol oynayan bir akademisyen olan White'ın bu kitabı Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'nde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Örgütsel Davranış Yaklaşımı Klasik yaklaşımlar örgütlerin biçimsel yapısına yoğunlaşmış, örgüt çalışanlarını da bu mekanizmanın bir parçası olarak kabul ederek örgütlerdeki insan ilişkilerini göz ardı etmişlerdir. 1930'lardan sonra örgütlerin sadece biçimsel yapılardan ibaret olmadığı, bunun yanında örgütlerin doğal yani enformel yönlerinin olduğu ve böylece örgütün sosyal kapasitesine önem verilmesini öne süren davranışçı görüşler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar adı çok bilinmese de bu konuya 1926'daki yazısıyla ilk dikkati çeken kişi Mary Parker Follett'tir. Follett, emirlerin verilmesi adlı makalesinde yönetim mekanizmasının sadece emirlerin verildiği ve bu emirlerin yerine getirildiği bir yapı olmadığını örgütlerde çalışanların katılım ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. Chester Barnard'ın 1938 yılında yayınladığı Yürütmenin Fonksiyonları adlı çalışması da bu bağlamda çok önemlidir. Chester Barnard, bir örgütün açıklanmasında klasik yaklaşımların ileri sürdüğü biçimsel açıklamaların yetersiz olduğunu, bunun yanında örgütlerin doğal, en formel boyutunun göz önüne alınması gerektiğini söylemiştir. Bernhard, örgütleri herkesin birlikte çalıştığı sistemler olarak görmüştür. Yine en önemli davranışsal çalışmalardan biri de insan ilişkileri yaklaşımı adıyla öne çıkan ve bir alan çalışmasına dayanan Elton Mayo öncülüğünde öne sürülen insan ilişkileri teorisidir. Bu yaklaşım Elton Mayo'nun 1927 yılında başına geçtiği, 1924 yılında bir grup bilim adamı tarafından başlatılan ve 1932 yılında tamamlanan Amerika'nın Chicago şehrinde Western Hawthorne Elektrik Şirketi'nin fabrikalarında yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. Hawthorne araştırmalarının ortaya koyduğu en önemli nokta, örgüt teorisindeki temel vurgunun insan ilişkilerinin öneminin tanınmasına ve doğru kaymasını sağlamasıdır. Böylece Elton Mayon'un öncülüğünde gerçekleştirilen Haftorne araştırmaları, örgütlerin yaşayan sosyal yapılar olarak incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Siyaset-Yönetim Birlikteliği Anlayışı 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın başlarında Woodrow Wilson ve Frank Goodnow gibi kamu yönetimi biliminin ilk öncüleri siyaset ve yönetimin ayrı alanlar olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak 1940'lı yıllarda kamu yönetimi incelemelerinde siyaset yönetim ayrımının çok geçerli olmadığı ile ilgili görüşler ortaya çıkmıştır. Siyaset ve yönetim ayrımının çok an anlamlı olmadığını ve sürecin her iki alanı da kapsadığını öne süren Herbert Simon, 1946 yılında Public Administration Review dergisinde yönetimin ata Sözler adlı yazısını yayınlamıştır. Bu yazıda geleneksel yaklaşımlardan Gulick'in görüşlerini ağır şekilde eleştirmiştir. Simon yönetimin aslında bir karar verme sürecinden oluştuğunu ve dolayısıyla yönetimin bu karar verme sürecinde gösterilen idari davranış ile açıklanabileceğini ifade etmiştir. Herbert Simon'dan başka Paul Appleby, Dwight Waldo gibi kamu yönetimcileri de siyaset yönetim ayrımının geçerli olmadığına, bunların birlikte incelenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Paul Appleby 1945 yılında yazdığı Büyük Demokrasi adlı kitabında, kamu yönetimi karar süreçlerinde teorik anlamda siyaset yönetim ayrımının olduğunda ısrar edilmesinin gerçeklere çok uygun düşmediğini vurgulamaktadır. Appleby'a göre, kamu yönetimi incelemelerinde siyaset-yönetim ayrımının çok anlamı yoktur ve bu bir hayali düşüncedir. Çünkü kamu yönetimi uygulamalarında siyasetin olması bürokratik gücün denetimi için şarttır. Appleby şu ifadeyle kitabını sonlandırır. Kamu yönetimi farklıdır çünkü kamu yönetimi siyasettir. Dwight Waldo 1948 yılında yazdığı 1984 yılında yeniden basılan İdari Devlet kitabıyla demokratik değerlerle kamu yönetimi felsefesini bir araya getiren bir bilim adamıdır. Waldo, kamu yönetiminin kültür bağlamında incelenmesi gerektiğini ileri sürmüş, siyaset-yönetim ayrımının çok mümkün olmadığını ve kamu yönetimi mekanizmalarının siyaset, değerler sistemi ve kültür gibi kavramları göz önüne almadan sağlıklı incelenemeyeceğini ortaya koymuştur. Robert Dahl ise 1947 yılında yazdığı Kamu Yönetimi Bilimi adlı makalede kamu yönetimi disiplinini ele almıştır. Daha gelişmeye başlayan bu alanda çalışan kamu yönetimi teorisyenlerinin aynı zamanda siyaset bilimci olarak da kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yeni eğilimler, yeni kamu yönetimi 1970'lerin başlarında kamu yönetimi disiplini konusunda yeni görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. En dikkatli çeken çalışmalardan biri George Frederiksen'ın yeni bir kamu yönetimine doğru adlı makalesidir. Frederiksen ve diğer yeni kamu yönetimi teorisyenleri 1970'lerde örgüt kültürü ve davranışı üzerine vurgu yapmaya başlamışlardır. 1980'li yıllarda kamu yönetiminin bürokratik yapısı değişik çevrelerin eleştirilerine hedef olmuştur. Kamu bürokrasi hantal ve verimsiz olduğu, esnek bir yapıda olmadığı, katı, hiyerarşik ve karmaşık kurallara dayalı bir sistem olduğu, yukarıdan aşağıya doğru işleyen bir karar verme sürecinin varlığı nedeniyle vatandaşların istek ve beklentilerine cevap vermekten uzak olduğu noktalarında yoğun bir şekilde eleştiriye uğramıştır. Bu eleştiriler, Yeni bir kamu yönetimi anlayışına doğru gitmiştir. Bu yeni kamu yönetimi yaklaşımı olarak isimlendirilmiştir. David Osborne ve Ted Gaebler 1992 yılında yayınladıkları kamu yönetiminin yeniden icadı adlı kitaplarıyla yeni kamu yönetimi anlayışını sistematize etmişlerdir. Bu anlayışa göre kamu yönetimi hizmet sunumunda rekabeti artırmalıdır. Denetim daha çok kamuoyu ve halk tarafından yapılmalıdır. Performansa dayalı bir yönetim anlayışı oluşturulmalıdır. Kamu kurumları stratejik yönetim anlayışına sahip olmalıdır. Kamu kurumları özel sektör tekniklerini kullanmalı ve vatandaşı müşteri gibi görmelidir. Böylece sunduğu hizmetlerde müşterilerin beklentilerini gerçekleştirmeli, taleplerine, isteklerine cevap vermelidir. Kamu kurumları özel şirket gibi çalışmayı düşünmeli ve mümkün olduğu kadar kamu hizmetlerini kazanç yoluyla finanse etmelidir. Kamu ekonomisi piyasa ekonomisi gibi çalışmalıdır. Devlet mümkün olduğu kadar küçülmeli ve diğer sektörleri harekete geçirici önlemler almalıdır ki, böylece gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün kamu hizmeti sunmadaki potansiyeli daha da verimli şekilde kullanılabilsin. Kamu yönetimi, Katılımcı yönetimi benimsemelidir. Ayrıca kamu yönetimi örgütlenmesinde mümkün olduğu kadar yerelleşme imkanı araştırılmalıdır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımında kamu kurum ve kuruluşlarının şeffaf, hesap verebilir, performansı önde tutan, stratejik vizyona sahip, verimlilik ve etkililiği esas alan bir kamu yönetimi oluşturulması esas alınmıştır. Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşık bir çeyrek asırlık deneyiminden sonra yeni kamu yönetimi yaklaşımını uygulayan ülkelerde ortaya çıkan sorunlar görüşlerin yeniden değerlendirilmesine neden olmuş, özellikle yeni kamu yönetim uygulamalarının sosyal boyutu ihmal ettiği düşüncesi egemen olmuştur. Özellikle vatandaşı müşteri konumuna dönüştürülmesi en önemli eleştiri noktasıdır. Bu bağlamda Janet Denhardt ve Robert Denhardt yeni kamu hizmeti yaklaşımını ortaya koymuşlardır. Bu yazarlar, kamu görevlisinin toplumu kontrol etme ve yönlendirmeden ziyade vatandaşlara yardım ve onların ortak yararlarını korumak olan rolünü ortaya koymak için 7 ilke vermektedirler. Bunlardan birincisi, kamu görevlisinin görevi toplumu ve vatandaşları yönlendirmek değil, onlara hizmet etmektir. İkincisi, kamu yararı bir ara ürün değil bir amaçtır. Üçüncüsü, kamu görevlisi stratejik düşünür ama demokratik şekilde hareket eder. Dördüncüsü, kamu görevlisi müşterilere değil vatandaşlara hizmet eder. Yeni kamu hizmetinin beşinci özelliği, hesap verebilirliği sağlamak basit değildir. Kamu görevlileri özel sektör çalışanına göre daha dikkatli olmalı ve aynı zamanda anayasaya, ilgili yasal düzenlemelere, mesleki standartlar, kültürel değerler ve vatandaş çıkarlarına sahip çıkmalıdır. Altıncısı, sadece üretkenliğe ve verimliliğe değil aslında insana değer verilmelidir. Yedincisi, kamu görevlisi girişimcilikten daha fazla vatandaşlığa ve kamu hizmetine değer verilmelidir. Kamu yararı devletin parasını sanki kendi paralarıymış gibi harcamaya çalışan girişimcilerin yerine topluma anlamlı işleri yapmayı kendine adamış kamu görevlileri tarafından daha iyi gerçekleştirilir. Sonuçta kamu yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da gelişimine genel olarak bakıldığında yaklaşık 200 ile yaklaşan bir süreç geçirdiği görülmektedir. Bu sürecin özellikle son yüzyılı kamu yönetimi biliminin ortaya çıkmasında, şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli değişimlere tanık olmuştur. Kamu yönetimi, siyaset bilimi ya da idare hukukun bir parçası olmaktan çıkmış, ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir. Türkiye'de kamu yönetimi biliminin gelişimi Türkiye'de kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması çok uzun bir geçmişe sahip değildir. Özellikle bir bilim dalı olarak daha çok idare hukuku ve siyaset bilimi içinde kalan kamu yönetiminin ayrı bir disiplin haline gelmesi son zamanlarda gerçekleşmiştir. Kamu yönetimi incelemelerini yapacak kurumsal gelişim ilk olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü TODAI'nin TODAI'nin Birleşmiş Milletler'in desteği ile kurulmasıyla olmuştur. TODAYE 3 amacı gerçekleştirmek için kurulmuştur. Kamu yöneticilerinin çağdaş yönetim anlayışına göre geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, yönetim konusunda öğretim elemanı yetiştirmek, bu konuda çalışan diğer kurumlara katkılarda bulunmak ve kamu görevlerinin yönetim alanında gelişmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Türkiye'de kamu yönetiminin idare hukuku ve siyaset biliminden ayrı bir disiplin dalı olması son 50 yılda gerçekleşmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1957 yılında kurulan Ammen İdaresi Kürsüsü 1967 yılında Kamu Yönetimi Kürsüsü adıyla işlevine devam etmiştir. 1970'lerde ise hem Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hem de bazı iktisat fakültelerinde Kamu Yönetim bölümleri kurulmaya başlamıştır. Kamu Yönetimi bölümlerinin yaygınlaşması asıl 1981 Yüksek Öğretim Kanunu ile kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Kamu Yönetimi Bölümleri açılmasıyla yaygınlaşmıştır.